Tekâsür Sûresi Mekke'de nazil olmuş olup sekiz ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhâkumu'l-tekâthur hatta zurtumul makâbir Dünyalıklarla böbürlenmek oyaladı sizleri. Ta boylayıncaya kadar kabirleri. Kalla سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Hayır geçici dünya zevklerine bağlanmak doğru değil sakının bundan ileride bileceksiniz Evet evet ileride bileceksiniz Kalla لو تعلمون علما يقيل لترون الن جهيم